Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Anadolu Ajansı muhabirinin yaptığı derlemeye göre yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması yani Yekdem kapsamındaki teşviklerden bu yıl toplam kurulu gücü 21.049 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor. Söz konusu santrallere geçen ay toplam 3 milyar 888 milyon 886 bin lira teşvik ödemesi yapıldı YEKDEM kapsamındaki santraller Haziran'da toplam 6.169.000 megavat saat elektrik üretti. Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye YEKDEM'le yani yenilenebilir enerji kaynakları destek mekanizmasıyla rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilowatt saat başına alım garantisi uyguluyor. Dünya genelinde ortalama sıcaklıklardaki artış sürerken küresel ısınmanın göllere ve özellikle tuzlanmanın göl ekosistemleriyle canlılara yapacağı etkiler Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Erik Jepesen'in Otü ile yürüteceği TÜBİTAK destekli bilimsel araştırmayla ortaya çıkarılacak. Danimarkalı Profesör Erik Jepesen TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar programı kapsamında desteklenen projesinin yürütücü için Türkiye'yi seçti. Tatlı Gölleri'ndeki ekolojik araştırmalarıyla tanınan ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ve ODTÜ Ekosistem Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, Profesör Doktor Erik Yapese'nin iklim Değişikliği ve Tuzlu Göller Ekolojisinin Etkisi Konulu Projesinin ev sahibi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doktor Öğretim Üyesi Ekolog Korhan Özkan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zuhal Akgürek de projenin ortakları arasında. Antarktika hariç tüm kıtalarda 150'den fazla araştırma grubu ile dünya çapında işbirlikleri kuran, ayrıca 20 yıl boyunca yıllık Grönland seferleri gerçekleştiren YPESM, Anadolu Ajansı muhabirine projeye ilişkin şu bilgileri verdi. Küresel ısınma kuraklık alanını ikiye katlayacak ve tatlı su göllerinin çoğunluğunun tuzlu su gölü haline gelmesine neden olacak. Bu durum Türkiye dahil olmak üzere yarı kurak iklim kuşaklarında dünyanın önde gelen sorunlarından biri açıklamasını yaptı. Bu nedenle sistem değişiminin nasıl olduğunu anlamanın dünya çapında çok önemli bir bilgi olacağını vurguladı. Kuzeybatı Çin'de yaptıkları yeni çalışmaların artan tuzluluk oranına sahip göllerin biyolojik çeşitliliğinde ve besin zinciri uzunluğunda ciddi azalmalar olduğunu gösterdiğini aktaran Yepesan bu durumun göl ekosisteminin işleyişinde bir kayıp olduğunu gösterdiğini belirtti. TÜBİTAK desteğiyle başlatılan projelerinde, küresel ısınmanın farklı tuzlu göl ekosistemlerinin yapısında meydana getirdiği değişimleri ortaya çıkarmak için çeşitli deneyler ve araştırmalar yapacaklarını anlatan YEPESEN, 3 yıllık proje süresi boyunca ODTÜ'nün iklim değişikliği perspektifinde tuzlu göllerin ekolojisi üzerine uluslararası lider rolü üstlenmesi beklediklerini ifade etti. Profesör Meryem Beklioğlu da iklim değişikliği nedeniyle küresel sıcaklık ve yağış modellerinin değiştiğine ve yarı kurak ve Akdeniz iklim bölgelerindeki değişimin özellikle dramatik düzeyde olduğunun ve daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğine anlattı. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin yeni araştırması gelecek yıllarda hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının artacağına dair verilere ulaştı. Bebysinin haberine göre sıcaklığın neden olduğu ısı stresinin bayılma, mide bulantısı ve kramp gibi belirtilerin olduğu vurgulanırken bunların görmezden gelinmesinin vücuttaki bazı organların durmasına yol açabileceği kaydedildi. Isı stresi aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba olarak tanımlanırken vücut ısısının olması gereken seviyenin üstünde seyretmesi durumunda kalp damar sisteminin yorularak kişilerde sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabildiği ve bazı hayati organların da durmasına yol açabileceği ifade edildi. İzmir'in Karaburun ilçesindeki Yaylaköy mahallesinde bulunan Karaburun Rüzgar Enerjisi Santrali yani RES projesinin kapasite arttırmasına karşın Karabur'un yurttaş davacılarının hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay 6. Dairesi iptal kararını bozdu ve davayı temizliği yolu kapatılmak üzere reddetti. Karabur'un yurttaş davacıları bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Karabur'un Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar konseyin konuya ilişkin basın açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Danıştay'ın aldığı bu karar, lisansların ve ÇED olumlu kararlarının defalarca yaşamdan yana iptal edildiği Karabur'un yarımadasında tabiatın ve yaşamın hakları Danıştay tarafından yok sayıldı. Karabur'un yarımadasının %61'ini tek başına kaplayan şirkete ait Karabur'un RES projesine karşı yürütülen hukuk mücadelesi... ve keçi ürünlerine dayanmakta. Şirket ise Yaydaköy'deki keçe meralarının %90'ı üzerinde türbin dikti. Meraları kullanılmaz hale getirdi. Rüzgar kulelerinin arasında bu faaliyetlere izin verilmiyorsa gerçekten anlaşılması güç kararlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri